95.0 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. benim Ümit Ben de Ömer Madra. Ve destekçimiz Deniz Soyarslan'a teşekkür ediyoruz programa başlarken. Açık Yeşil'de bu haftada Akbelen gündemine devam ediyoruz. Üçüncü haftadır Açık Yeşil'de Akbelen'i konuşuyoruz. Dün de mecliste köylüler meclisteydi. Gerçekten çok önemli bir olaydı Türkiye'deki hem çevre hareketi en genel anlamıyla hem de e, kömür karşıtı hareket açısından e, ve yereldeki aslında ekoloji mücadele çok tarihi bir andı. Bugün onları konuşacağız. E, bir konuğumuz var Deniz Gümüşel. Deniz günaydın. Günaydın. Merhabalar Deniz tekrar hoş geldin. Merhabalar hocam günaydın. E, Deniz Gümüşel Deniz Gümüşer biliyorsunuz İkizköy Çevre Komitesi'nden arkadaşımız yıllardır bu mücadelenin içinde. Aslında Deniz'i biz iki hafta önce bu ilk hafta daha doğrusu çarşamba günü açık yeşile konuk edecektik. Ama tam bizim konuk etmemiz gereken saatte gözaltına alınmıştı ve o yüzden alamamıştık Deniz'i bu hafta kısmetmiş. Şimdi... Zaten Açık Gazetede de dün neler olduğunu konuştunuz biraz önce. Ee, ben biraz daha farklı bir noktadan girmek istiyorum. Biraz daha bir meclise de konuşalım ama onun ötesinde bu Akbelen e, mücadelesinin önemi üzerinden şu soruyla başlayacağım. İkizköy Çevre Komitesi olarak siz bir de... E, Şirketin iddialarına cevap yayınladınız. Sonra e, şirket de sizin cevabınıza cevap yayınladı falan. Böyle enteresan Türkiye'deki bu hareketin tarihinde çok görülmemiş, enteresan bir şey devam ediyor. E, burada şirketin, yani şirket derken ismini de koyalım. E, e, YK Enerji ve doğrusu, Limak ve e, İYCE İçtaş değil mi? E, evet. Bu iki şirket... E, bir tür kamuoyunun e, bu konuda neredeyse birleşmesinin karşısında bazı ikna taktikleri kullanıyor gibi görünüyor bu genel anlamda bu konuda şirketin nasıl bir yaklaşımı olduğuna dair e, bir başlayabilir miyiz konuşmaya Elbette e, yani genel yaklaşımı dezenformasyon üzerine kurulu genel stratejisi e, yanlış bilgiyi yayma üzerine kurulu bu e, Ana argümanları e, Türkiye için özellikle de Ege bölgesi için işlettikleri iki eski ve kirli santralin vazgeçilmez santraller olduğu yönünde enerji arzı açısından söylüyorum. E, bunu çok fazla kullanıyorlar e, iletişim e, çalışmalarında. E, ve bazı yükü kaldırma anlamında bir sorumluluk olarak bu şirketi, e, bu santralleri işlettiklerini neredeyse bir kamusal hizmet olarak neredeyse iş, iş, işlettiklerini ifade ediyorlar. Bir böyle bir tarafı var. E, i̇kinci tarafı yarattıkları ormansızlaşma nın dezenformasyonu. Orada da işte ne kadar ağaç diktiklerini söylüyorlar. Yani şey bile hani terminoloji bile çok yanlış ağacı dikemezsiniz. Ancak fidan dikersiniz ve sonra onun ağaç olmasını umut edersiniz eğer ciddi bir bakım yapmıyorsanız. Ve maden sahalarında rehabilite ettiklerini iddia ediyorlar. Bu da tabii çok ciddi bir dezenformasyon. Bu dezenformasyon hatta o, o boyuta varmış durumda. Oradaki sahada e, maden e, sahasının daha önce işletilen bölgelerinde işte e, maden sahasının içinden geçen yol çitlerle çevrilmiş. E, bu çitlerin üzerine plastik yapay çim asılmış e, bir e, maskeleme malzemesi olarak ve dev e, şeylerle bu um, hani reklam için kullanılan dev ayaklı şeylerin adını unuttum şimdi. Reklam panoları diye evet. Bil, evet e, billboardlarla e, üzerinde işte nasıl rehabilite ettiklerini e, nasıl e, ormanlar yarattıklarını anlatan ifadelerle e, reklamlar e, veriyorlar hemen arkasında ölüm çukuru var yani hani ikiz köylerin deyimiyle maden sahası var. Onu böyle plastik çimlerle ve şeylerle kapatmaya çalışıyorlar. Billboardlarla kapatmaya çalışıyorlar çitlerle falan. Ama tabii bu yaptıkları en masumane şey Türkiye'nin medyasının geldiği noktada yani ikiye bölünmüş gerçekliğin, hakikatin peşinde olanlar ve e, hakikati e, bozmaya başlıyor. E, Yönelik çalışanlar diye ikiye ayrılmış bir medyanın olduğu bir ortamda e, başarılı bir iletişim çalışması yürüttüklerinde kabul etmemiz gerekiyor. İnanılmaz paralar dökerek arada bir bu yalanları işte özellikle Anadolu Ajansı, e, Demirören Haber Ajansı gibi büyük ajansların eliyle Anadolu'ya yayıyorlar. Yani Anadolu medyasını yayıyorlar. Çok ciddi bir e, çaba içerisindeler bu çerçevede. Bu sözünü ettiğin yeşil çimden panolarla o alanı kapatma şeyini ilk gördüğümde ben de sosyal medyada hani yeşil badananın Greenwash'un sözlük tanımını e, yapmışlar gibi geldi. Yani tam an anlamıyla yeşil bir badana yapmışlar oraya sadece e, şeyin üstü yeşil yani onun, onun dışında evet. hiçbir şey yok yani. E, bu şeye girmeden önce e, elektrik meselesi bence de çok önemli yani bazyük e, hikayesi zaten Türkiye'de bir efsanedir ya o, hep bazyük üzerinden gidiyorlar ama ondan önce bu ormanlık e, alanla ilgili söyledikleri yani biz ormanları kesiyoruz ama sonra tekrar daha fazla ağaç dikiyoruz bu gerçekten kamuoyunu ikna eden bir şey mi? çünkü Evet, bu şirketin yaptığı çalışma, propaganda çalışması belki medyada yer buluyor olabilir. Dolay da falan ama oradaki alanın nasıl kesildiğine dair de inanılmaz dramatik görüntüler tabii dolaştı. Direnişten gelen görüntüler. Doğrudan ağaçların kesilme anının göründüğü bir olay ben daha önce ben hatırlamıyorum yani. E, direnişçiler önde slogan atarken arkada ağaçların devrildiği bir görüntü dünyada da kaç kere yaşanmıştır bilmiyorum. Bir de dronlarla yukarıdan çekilen e, görüntülerde e, alanın nasıl e, ormansızlaştırıldığı ve hemen kıyısında nasıl dev bir maden çukuru olduğu o kadar bariz ki haritalarla da bunlar defalarca her yerde dolaştı. Acaba biz mi çok bunları görüyoruz da e, bunlar ön planda gibi geliyor bilmiyorum ama senin yorumunu merak ediyorum. Yani bu konuda ikna edici olmuş olabilir mi gerçekten şirket Ağaç göz diyerek. Yani e, Ümit ben aynı şeyi söyleyeceğim. Hani kamuoyunun ikiye ayrıldığı, e, yani büyük bir yarıkla ikiye ayrıldığı bir ülkede yaşıyoruz. O yüzden ben eee bu yandaş medyayı sadece takip eden kamuoyuna ne kadar ulaşabiliyoruz? Bu ağaç devrilme görüntüleri, işte maden çukurunun büyüklüğü ve orada hiçbir rehabilitasyon çalışmasının yapılmadığının çok somut bir şekilde kanıtlanmış olması o kesime ne kadar ulaşıyor bilmiyorum. Benim endişem bu yönde. Yani toplumun bu... Bölünmüşlüğünden kaynaklı bir endişem var. Onun dışında tabii ki söylediğin şey çok doğru. İki yıldır Akbelen'deki mücadeleyi alanda takip eden çok değerli bir gazeteci ekibimiz oluştur. Arkadaşlarımız... Kesimin ilk anından itibaren alana ulaştılar ve oradan doğrudan görüntüleme yaptılar. Onlar sayesinde bizim gözlerimizle yaptığımız tanıklık kayda da geçmiş oldu. Umuyorum ki hiç değilse sosyal medyada bu bariyeri aşıyoruzdur ve gerçeği hakikati ulaştırabiliyoruzdur kamuoyunun daha geniş bir kesimine. Ben de bir şey ilave sorusu olmak istiyorum. Şimdi bu toprağın durumu nedir? Ağaçlar kesildi orada. Yenisini evet. dikeceğiz filan diyorlar. Ama ayrıca da toprakta bir böyle düzleme çabaları o toprağı alt üst etme çabaları da olduğu söyleniyordu. Halbuki şimdi yeni de bir araştırma yayınlandı ve yeryüzündeki türlerin yüzde 50'den fazlası zaten bu daracık Küçük e, toprak tabakasında yaşamakta olduğu tahminlerin çok ötesinden yani mantarların yüzde doksanı, bitkilerin yüzde seksen beşi, bakterilerin de yüzde eldiden fazlası burada bulunuyor ve biyolojik çeşitliliğin en büyük kaynağı o daracık küçük toprak şeyi. Şimdi ona da şey darbe vuruldu bu şeyler sırasında Akbelende diye o konuda ne ne gibi bilgiler var elimizde? Şöyle yani tabii hani toprak şu andaki amacımızı o toprağın korunması olarak koyduk evet. biz ikiz göç çevre komitesi olarak önümüze hedef olarak koyduk. Çünkü hani karbon, azot ve fosfor döngüsünü sağlayan şey aslında işte okyanuslarla birlikte bir de toprak, karada da toprak. Dolayısıyla onu korumak, ormanın ağaçsızlandırılmış Akbelen ormanının yeniden rehabilit edilmesi. Rehabilite edilmesi demeyelim, yeniden yeşermesi diyelim rehabilite edilmesi dezenformasyon için çok kullanılıyor. Yeniden yeşermesi ağaçlarıyla birlikte hayata dönmesi için çok kıymetli. Şu anda yaptıkları şey sahada e, büyük iş makinelerinin geçebilmesi, e, tomrukların e, orman alanı dışına çıkarılabilmesi, ağaçlardan oluşturulan tomrukların saha dışına çıkarılabilmesi ve... E, daha sonraki maden çalışmaları için iş makinelerinin geçebileceği yolların açılması e, düzeyinde. Yani şu ana kadar toprağa yapılan müdahale bu düzeyde. Henüz madencilik faaliyetleri başlamadı. Çünkü madeni henüz orman genel müdürlüğü e, ağaçtan arındırdım e, ve e, maden işletmesi için size devrediyorum diye o devir işlemini yapmadı. E, sınırlı bir tahribat var ama gerçekten canımızı yakan bir tahribat bu. Evet. Şeye dönersek, bu Akbelen gerçeklerine dönersek, bu metrede ikizköydireniyor.net adresinden herkes ulaşabilir. En büyük iddiası şirketin, senin de başta söylediğin gibi, biz olmazsak, yani bizim bu iki santral çalışmazsa, Türkiye elektriksiz kalır. Özellikle de Ege bölgesi ve o bölge elektriksiz kalır. Hatta medyada daha çok işte Bodrum vesaire hedef alınıyor Muğla e, kesimi. İşte siz orada gidip tatil yapıyorsunuz. Buranın elektriğine ihtiyacınız var diye aslında en duyarlı gördükleri kesime seslenme gibi bir taktik e, izliyorlar benim gördüğüm kadarıyla. Ama burada evet. da çok enteresan bir hesap oyunu yapmışlar. Diyorlar ki e, bu santraller yerli kaynak baz yükünün yüzde on beşini sağlıyor. Şimdi baz yük ne demek? Çok kısa hani e, özetlersek baz yük demek en ee, hani e, sürekli çalışan santraller, kömür santrali, nükleer santral, hidroelektrik santral gibi, sürekli veya doğal gaz santralleri gibi aslında en çok da e, sürekli emrâmade olan santrallerin e, hani e, baz yükü sağlaması yani herhangi bir kesintiye neden olmayacak şekilde baz yükü sağlaması en fazla yükün yüksek olduğu zamanda bile hani dese ki bu Türkiye baz yükünün şu kadarını sağlıyor dese e, bir derece ama onu diyemiyor yerli kaynak baz yükü gibi bir oyun yaparak bunu %15'e çıkartıyor. Siz de evet. cevabınızda şöyle demişsiniz. Yerli kaynak baz yükü ne? Yerli kömürün yanı sıra pardon yerli kaynak baz yüküne Yerli kömürün yanı sıra barajlı hidroelektrik, jeoterma ve biyokütle gibi yerli kaynaklar dahil edildiğinde iki santrön üretimi toplam yerli kaynak baz yükünün %6'sına düşüyor demişsiniz. Burada tabii şunu da eklemek lazım. Buna doğalgazı ve e, ithal kömürlü santralleri de eklerseniz herhalde %1'in de altına düşüyordur bu iki santral e, tahmin ediyorum. Dolayısıyla böyle bir oyun e, yapmışlar e, ve buna karşı kendi verdikleri cevapta da, da Türkiye elektrik ihtiyacının ortalama %2,5'unu sağladıklarını iddia etmişler. Burada bir elektrik piyasası üzerinden bir tartışma giriyor. Bununla ilgili e, bir şey söylemek ister misin? Evet yani en büyük argümanları şu anda doğalgazın fiyatının çok yüksek olması, Türkiye'nin doğalgaz anlaşmaları nedeniyle doğalgaz tedarikinde dönem dönem sıkıntı yaşıyor olmaları ve doğalgaz ithalatının ciddi bir şekilde cari açık üzerinde etkisinin olması. E, iş bizim de cevabımız yani bunu bu şekilde planlamazsanız başından doğru enerji, politikaları, elektrik arzı politikaları geliştirirseniz, e, örneğin işte hidroelektrik santrallerde, barajlı hidroelektrik santrallerde kurak yılların planlamasını zaten belli olan işte yedi yılda bir e, şeyi döngüsü gelen kurak yılların planlamasını doğru yaparsanız, e, diğer kaynaklardan e, gelecek e, enerji, elektrik e, arzını e, Teşvik ederseniz e, güneş ve rüzgar gibi yeterli miktarda e, özellikle otoprodüksiyona e, yani e, şirketlerin, e, sanayi şirketlerinin ve yurttaşların kendi elektriklerinin e, işte çatı tipi daha küçük e, enerji birimleriyle, enerji üretim birimleriyle e, yapılması için çatı e, şeyin önünü açarsanız insanların önünü açarsanız e, böylesi bir şeyle tabloyla tekerleşmiş bir tabloyla karşılaşmak durumunda değiliz. Yani yapılabilecek çok fazla şey var enerji politikaları çerçevesinde bunu söylemeye çalışıyorum. E, rakamlarda tabii ki gene gerçeği de yansıtmıyor. E, 2021 yılı t yaşın en son resmi verileri buna göre e, kurulu güç düzeyinde baktığımızda %1'i teşkil ediyor. Yeniköy ve Kemerköy termik santralleri yaklaşık işte 100 e, gigavatlık bir kurulu gücü var Türkiye'nin. Bu santrallerin toplamı da 1050 megavat yani 1 gigavat civarında yaklaşık %1 bir e, Kurulu güçte elektrik üretimine baktığımızda da Genetik Yaş'ın kendi resmi verilerinden yola çıkarak satın aldığı elektrik üzerinden yapılan hesaplamalarda %2'yi geçmemiş şu ana kadar. Yani o %2,5'u nasıl hesaplıyorlar? Muhtemelen bir ay %2,5 oldu ve onu bir gerçeklik olarak sunuyorlar. Ama resmi veriler... %2'nin üzerinde bir şeyi sağlamadığını söylüyor bu iki santralin elektriği sağlamadığını söylüyor sisteme bir de hani halkın gerçekten elektriksiz kalmak gibi bir korkusu var çok enteresan bir şekilde 1980'lerde hani elektrik ne diyelim altyapısı bu kadar e, şey değilken gelişmiş değilken yaşanan bir elektrik e, kesintisi dönemi var. Bir de 1990'ların ortasında e, yine ilginç bir şekilde yatağındaki termik santralin yaratmış olduğu hava kirliliğine karşı yükselen bir e, hak talebi arayışı var. O dönemde içerisinde termik santral işçilerinin da olduğu gruplar, işte Orman Genel Müdürlüğü'nün de olduğu kamu kurumları, yatağın termik santralinin yaratmış olduğu hava kirliliğinden ortaya çıkan hem ekolojik hem sağlık sorunlarını dile getiren halkın, sokaklara döküldüğü, on binlere yaklaşan, on bine yaklaşan insan sayısında eylemlerin yapıldığı bir dönem olmuştu. Benim ailem Milaslı, orada yaşıyorlar. O dönemde sık sık elektriklerimizi keserlerdi. Yani elektriği bilerek keserlerdi ki işte Marmaris gibi, Bodrum gibi turistik yerlerde elektrik, e, ihtiyacı e, bu santrale bağlıymış, bu santralin hizmetine bağlıymış gibi bir algı yaratıp yükselen hak talebini, o sağlıklı çevrede yaşama hak talebinin e, bastırılmasına yönelik bir kamuoyu oluşsun. O günlerden kalma bir korkuyu tekrar harekete geçirmeye çalışıyor şirket. Ama artık bunun bir gerçekliği yok. Neden yok? Çünkü Türkiye e, on yıllardır bir enterkonekte sistem elektrik iletimini sağlıyor. Bu nedir? Türkiye'nin herhangi bir yerinde, herhangi bir santralde üretilen, merkezi bir santralde üretilen elektrik o merkezi iletim hattına verilir ve bölgesel olarak devreden çıkan bir santralin yaratacağı boşluk çok rahatlıkla başka bir Noktada üretilen elektrikle ikame edilebilir. Bir kere bu gerçeği hani çok iyi kamuoyuna anlatmamız gerekiyor. E, şeye baktığımızda da aslında hani Ege bölgesine baktığımızda da interkonekte sistem nedeniyle böyle bir güvenir yani güvencesi var sistemin ama onun yanında verdikleri rakamlar da. Yani manipülatif rakamlar işte Ege bölgesindeki santrallerin toplam e, kurulu gücü e, üretimi pardon 67 e, gigawatt saat e, bu santraller bunun ancak onda birini üretiyorlar çok daha yüksek rakamlardan bahsediyor şirket Ege bölgesine biz bu kadarını sağlıyoruz işte Muğla'ya %65 elektriği biz sağlıyoruz gibi e, kimseler korkmasın halkımız korkmasın e, bu iki santral devreden çıktığında da elektriğimiz de kesintisiz olarak ulaşma şansımız olacak. E, Doğalgaz santralleri politik bir seçim. Tabii onların e, devreden son birkaç yıldır özellikle devreye çok sık alınmadığını e, biliyoruz. Yerlik e, linyite ağırlık verilmeye çalışıldığını biliyoruz. E, ama e, enerji politikasında durum o kadar sarpa sarmış durumda ki bu e, hani, palyatif çözümlerle e, şeyi götüremezler. Yani çok daha Kökten bir dönüşme ihtiyaç var enerji arzı ve enerji talebi yönetimi konusunda çok daha kökten bir değişme ihtiyaç var Türkiye'de. Ben de şöyle evet. ufacık bir soru sorayım pardon araya girdim ama. Yani gerek Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Erkan Akçay'ın, Gerekse de enerji, eski enerji ve tabi kaynaklar bakanı Fatih Dönmez'in dün meclisteki yaptığı konuşmalarda şirketin de verdiği bu dezenformasyona tamamen dayalı olduğu anlaşılan e, konuşmalar yaptıkları enerji sorununu büyük ölçüde nasıl çözüleceği üzerine odaklanan konuşmalar yaptığı görülüyor. Peki bunu nasıl bu şekilde yürüt, yürütmelerine göz yumuluyor? Yani mecliste başka kimseden bir sesse daha çıkmıyor bu konuda değil mi? Yani bu dezenformasyona yönelik bir bilgi notu hazırladık biz ve bütün milletvekillerini 600 milletvekiline gönderdik. Yani enerji konusuna teknik olarak hakim milletvekilleri aslında söz alsa bunun bir yalan olduğunu ifade edebilirler ama son söz hakkı şeyinde Fatih Sönmez'inde de böyle bir fırsat olmadı. Biz gene dilimiz döndüğünce bunu basın aracılığıyla duyurmaya devam edeceğiz. Yani şu an şeyi öngöremiyorum açıkçası. Hani bu oyun nereye kadar devam eder? Biz yanıt yazacağız. Onlar başka bir yanıt yazacaklar. Bu kamu oyunu yönlendirme girişimlerini nasıl engelleyebiliriz? Bilemiyorum. Aklıma işte şey sayıdığın sözü geliyor. Biz sizin yalan ve hilelerinizle baş edemedik ama biz de önünüzde diz çökmedik. Bu da size dert olsun demiş. Böyle bir manipülatif güçleri var. Hani Hakikat bizden yana olsa da böyle bir manipülatif güçleri var maalesef. Bir son olarak bir de sen aynı zamanda Temiz Hava Platformu'nda da aktif e, çalışıyorsun. E, bu evet. şeyde hani geçen ne zamandı, kaç sene önceydi e, Cumhurbaşkanı'nın e, veto ettiği ilk e, şey oydu. E, hani e, baca gazı arıtma tesisi olmayan termik santrallerin izinlerini uzatan e, yasayı e, veto etmişti. Ve ondan sonra bazı termik santraller e, kapanmıştı ama sonradan hiçbir e, şey yapmadıkları halde tekrar bunların açılmasına izin verildi. Bunların arasında herhalde Yeniköy ve de var değil mi? Ve e, evet. bu 5 be, üniteden sadece ikisinde şu anda Baca Gazı Arıtma Tesisi var. Üçünde ise yok ama şirket e, çevre yatırımlarını tamamladık diyor. Evet, ee, yani e, yalanların... Daha sonraki açıklamalarıyla kendileri yalanlıyorlar aslında. Yani biraz dikkatli bir okur, bunu takip eden bir okur bu yalanları çok rahatlıkla görebilecek. Son yaptıkları açıklamada da işte 3 santral biriminin ünitesinin rehabilitasyonun tamamlandığını, rehabilitasyon çalışmalarının %60 oranında tamamlandığını söylüyorlar. Bu da yanlış çünkü biliyoruz ki Kemerköy'ün birinci ünitesinde yapılan rehabilitasyon sonucunda şu anda yürürlükte olan sanayiden kaynaklı hava kirliliği kontrolü yönetmeliğinin belirlemiş olduğu sınır değerleri sağlayamıyorlar. Orada bir sıkıntı var. Bir rehabilitasyon sürecinden geçmiş olmasına rağmen yasal zorunluluklarını bacak azı anlamında yerine getiremiyor şirket. Üçüncü ünitenin yani Yeniköy Termik Santrali'nin birinci ünitesinin rehabilitasyonu da tamamlanmadı. Ama tamamlanmış gibi gösteriyorlar. Ee, aslında şu anda 2021 yılında verilmiş olan bir çevre izni var. Çevre Şehircilik Beklim Değişikliği Bakanlığı tarafından. Bu yok hükmünde bir çevre izni. Ee, normalinde senin de söylediğin gibi 2019- 31 aralığında bu yatırımların tamamının bitmiş olması gerekiyordu. Ee, i̇şte geçici faaliyet belgeleriyle e, bu süreci 2-6 e, ay yani 1 yıl uzattılar ardından da yatırımlar tamamlanmadı halde çevre izni verildi yatırımların tamamlanmadığını şirket kendi ağzından söylemesine rağmen Çevre Şehircilik Bakanlığı bu e, hukuk dışı izin e, belge düzenlemesini nasıl açıklayacak merak ediyoruz biz e, hem bilgi edinmelerle hem de ondan sonrasında yapacağımız e, açacağımız dava süreçleriyle bu çevre izninin iptali için uğraşacağız bundan sonra. Sadece Yeniköy, Kemerköy termik santrali de değil maalesef Türkiye geneline yayılmış 13 tane termik santral var. Eski ve kirli termik santraller bunlar. 2013-14 yıllarında özelleştirilmiş santraller. Bu santrallerin hiçbirinde doğru düzgün kükürt arıtma tesisi yok. Azot arıtma tesisi zaten hiçbirinde yok. Filtreler çalışmıyor. Filtreler kül barajları e, yönetmeliğe uygun olmadığı için toprağa ve yeraltı sularına, yüzey sularına çok ciddi miktarlarda ağır metal, kalıcı organik kirleticiler gibi a, a, kanser yapıcı maddeleri bırakıyorlar. E, bir yerden başlamak gerekiyor. Bu yılki programımız Temiz Hava Hakkı platformu çerçevesinde e, önceliği olan Birkaç termik santrale karşı çevre izinlerinin iptal edilmesi için dava açmak. Yerelde mücadele yürüten dostlarımızla birlikte çevre izninin iptali işletme yani üretim lisansının da iptalini gerektiriyor. Yani üretim lisansının ön koşulu çevre iznini alabilmek. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bu çevreyi kirlete kirlete havaya zehirli gazlar bıraka bıraka Çalışmaya devam eden birkaç santrali kapattırmak gibi bir e, çalışma içerisindeyiz Temiz Hava platformu olarak. E, peki son e, çok az zamanımız kaldı. Ben son bir yorum yapıp senin yorumunu da sorup bunun üzerine bitirelim diyorum. Şimdi geçen haftalarda bunu konuşmak için biraz erkendi ama şimdi özellikle dünkü meclis çıkarması e, ve e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da e, bu konu, Hakkında bir şey söylemek zorunda kalmasının ardından e, bana şu yorumu yapmak çok abartılı olmazmış gibi geliyor. Hani Türkiye'de tarihini, çevre hareketinin tarihini bilenler e, çok iyi hatırlar. Türkiye'de bildiğimiz anlamıyla çevre hareketi aslında 1984'te Gökova'da başladı. Gökova Termik Santrali'ne karşı aynı o bölgedeki insanların, aynı insanların yani Milaslıların mücadelesiyle başladı ve 1984'te Gökovaydı onun ismi. Sonradan Gökova çok tepki çekince Kemerköy yaptılar zaten o santral ismini. Şimdi aradan ne kadar geçmiş? 40 yıl mı? 40. Yıl. Galiba. Evet. 40 yıl neredeyse geçtikten sonra aynı yere geri dönmüş durumdayız ve ilk defa belki Akpelen mücadelesi sayesinde ikisöyller'in büyük sabırlı ve inatçı direnişi sayesinde ilk kez Türkiye'de kömürden çıkış Bence gerçek anlamda toplumsallaşmış ve kamuoyu gündemine girmiş oldu. Buradan da geri dönemeyecekler gibi geliyor bana. Yani bütün bu inatları aslında hükümetin de yıllardır belli bir şeyde tutmaya çalışsa da yapmak zorunda kaldı. iklim politikalarıyla da sonuna kadar çelişiyor. Ama bir yandan da işte bütün oradaki köylüye bile marjinal diyecek kadar bir savunmaya geçmiş durumdalar. Ama sanki buradan geri dönüş olmayacakmış ve kömürden çıkış, yoluna aslında bu direniş sayesinde tam anlamıyla girmişiz gibi geliyor. Fazla mı iyimserim? Sen ne dersin bu konuda? Son bir dakika. Ee, tamam. Ee, ben de böyle umuyorum. Ee, Akbelen mücadelesi hani çok kamuoyuna mal oldu ama arkada kömür bölgelerinde termik santraller karşı ee, devam eden çok ciddi yerel hareketler var. Afşin Elbistan'da, Zonguldak'ta, e, Çanakkale'de, Çan'da. Hani oradaki dostlarımıza da bir selam çakalım. Birlikte hareket ediyoruz onlarla birlikte de. Ee, umuyorum ki Akbele'nin rüzgarı bu e, on yıllardır devam eden kömür karşıtı mücadeleyi somut politikalara e, somut politikaları zorlamak anlamında bir e, işe yarayacaktır. Ben de senin gibi düşünüyorum. Evet, evet, çok teşekkürler ben... Deniz ben... Ömer abi sana bırakayım son sözü e yok ben de e, ilsellerden yanayım aynı <gülüyor> kanaat <gülüyor> peki e, o zaman sonuna geldik programın e, çok teşekkürler Deniz Bir ile birlikteydik bugün e, e, açık yeşilde İkizköy Çevre Komitesi'nden ve Temiz Platformu'ndan Akbelen için konuştuk konuşmaya da devam edeceğiz çok teşekkürler Deniz Katıldığın ben teşekkür için. ederim çok teşekkürler gelecek hafta Teşekkür görüşmek ederim. üzere. Teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.